نتمم اليوم يروي حديث زينب الثقافية امراهه ابن مسعود رضي الله تعالى عنها يروي اذا شاهدت احدى كنا المسجد فلا تمسطيبا يروي ابن مسعود رضي الله عنه ان امه يروي قدنره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 yani bulunmaması çok daha nedir? Evladır. Ve bu hadisi İmam Malik ile İmam Müslim rivayet etmişler. Bu hadisin altında bazı alimler şöyle diyorlar. Örneğin Ebn Hacer el-Askalani rahimahullah. Ondan sonra Ebn-i Muleqqab el-Hembeli rahimahullah. Bu alimler diyorlar ki bu hadisin altında Kala Ebn Dakik'il biliyorsunuz İmam Şafi'nin mezhebine mensup. Yani muhakkik bir alim, İbn Hajar Asqalani كذلك muhakkik bir alim diyor ki ve bi't-tîbi mâ fî ma'nâhu diyor. Bu diyor Allah razı olsun <gülüyor> bu kokuyu şey yaparken diyor tabii kokunun altında veyahut da kokuya benzeyecek yani fitneye sebep olacak birçok şeyler altına giriyor. Örneğin diyor. E, şehveti tahrik edecek her şey. Bu şehveti tahrik edici şeyler nedir? Örneğin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 bir kadının dışarı çıktığı zaman mutlak manada iç elbisesi üzerine tahri, erkekleri tahrik etmeyecek şekilde iç elbisesi üzerine dış elbisesini giymesi gerekiyor. Çünkü diyor ki Hz. Peygamber sallallahu eş tefilet. Tefilet, ey kokusuz ondan sonra zinetsiz bu mescide gideceği zaman" Va burada diyor ki bin daqiq ile ve elhaqu bi't-tin bi ma fi ma'nahu lianne's sabab el-men' minhu ma fihi min tahrik da'iyat eş-şehve husn el-melbes örneğin diyor cicili bicili elbiseler ve'l-huli veyahutta kadunun kullandığı zinet eşyaları örneğin bilezikler yüzükler küpeler gibi veyahutta boynuna takmış olduğu bazı kol kolyeler tamam mı? Ellezî yezhar ve zinetu fahirah. ez zinetul ay her çeşit zinet. Kadın dışarı çıktığı zaman mutlak manada iç zinetini dışarıya göstermeyecek. Çünkü bu iç zinet kadının süslendiği zinet eşyası sadece ve sadece mahremleri arasında gözkecek. Dışarı çıktığı zaman kesinlikle bu zinet eşyasından bir şey gözükmeyecek. Niçin? Çünkü erkeklerin şehvetine şehvetinin tahrik olmasına sebep oluyor. Ve kaza el-ihtilad bir rijal. Aynı şey aynı zamanda diyor. Nikaha birbirine düşen kadınların ve erkeklerin bir arada bulunması da nedir? Kesinlikle yasaktır. Ve قال ابن الملقن الحنبلي رحمه الله وقال بعض العلماء la tahrac el mara illa bi hamset şurut. Kadın dışarıya çıkmak istediği zaman Beş tane şart var. Bu beş tane şartı bağlı kalması gerekiyor. Bir, en bir kadın dışarı çıktığı zaman mutlak manada zaruri bir şey için çıkması gerekiyor. Ve o zar zaruri olan şey de eğer o şeyi getirmeyecek kimse yoksa mesela örneğin mahremi olan insanlar, erkekler bundan hiç kimse bu şeyi getiremeyecekse örneğin kocası var abisi var, amcası var, dayısı var, oğlu var mesela. Ve bu dışarıdan bu eşyalarını getirebilecekse veyahut da getirebilecek şaşlar varsa o kadın dışarıya çıkması caiz değildir. Tamam mı? Diyor ki ikincisi diyor entelbis تَلْبِسْ اَدْنَثِيَ بِهَمْ اَيْ zinet eşyası ol, olmayacak bir elbise. Yani cicili bicili olmayacak bir elbise giymesi gerekiyor dışarı çıktığı zaman. Niçin? Çünkü dışarı çıktığı zaman tek kelimeyle yabancılarla karşı karşıya gelecek. Dolayısıyla bu kadın zinetlenmeyecek, zinet eşyalı elbiseler giymeyecek, cicili bicili elbiseler giymeyecek. Mutlak manada o cicili bicili elbisesi üzerinde ne yapacak? Dış elbisesi giyecek. O dış elbise de gayet zinetten mahrum olması gerekiyor. Çünkü bazı kadınlar özellikle burada, söyledi Arabistan'da, biliyorsunuz şu anda abalar hepsi makinalla çiçek yapıyorlar. Arkasında kocaman bir çiçek, göğsünü şu da solda veyahut da sağda kocaman bir çiçek, aşağıdan yine böyle e, çiçekler yapıyorlar. Şu kolların şuralarında çiçekler yapıyorlar burada. Yani, Parla, parlak he falan. parlak taşlar koy. Ya zaten bu dış elbise zinet eşyasını örtecek örtücü bir elbisedir. Bu elbise, dış elbise bu tür zinetlerle zinetlendirdiği zaman o zaman bu da zinete girmiş oluyor. O zaman bununla da çıkması caiz değildir. Dolayısıyla Müslüman bir erkek kızlarına, hanımlarına mutlak manada dışarıya çıkacağı zaman dış elbisesi ne yapacak? Bu zinet eşyasından tamamen yoksun olacak. için? Çünkü bu zinet eşyası erkeklerin şehvetini tahrik ediyor. Bu kadın olcu cili bir cili zihniyet eşyasıyla çıktığı zaman kimse demez ki bu benim bacımdır, bu benim teyzemdir, bu benim. İlk baktığı zaman ona baktığı zaman şehvet duygularıyla bakıyor. Bu ister takvalı da olabilir, kim olursa olsun çünkü her erkekte şehvet var. Ve enle yazhar <gülüyor> aleyhe atib ve bu üçüncü şart. En çıktığı zaman kesinlikle koku kullanmayacak. Çünkü bundan önceki dersimizde demiştik ki Aleyhisselam diyor ki bir kadın koku sürüp de dışarı çıktığı zaman o kokusunu alan her erkekle zina yapmış olur. Ve demiştik ki zina çeşit çeşit zina çeşitleri var. Örneğin göz zinası var, dil zinası var, el zinası var, kalp zinası var ondan sonra fili zina var. Bütün bunlar nedir? fiili zinaya sebep olacak olan şeylerdir. Dolayısıyla fiili zinaya vesile olacak şeyler ne yapmak lazım? Onlara engel olmak lazım. Buna ne diyorlar? Sed ve bab-ı zari'a. ne demektir? Ey harama vesile olacak her şey ne yapmak lazım? Ona engel olmak lazım, kapatmak lazım. Evet. Wa yekun khurucuha fi tarafin nihar. Gece çıkmayacak. Bir şart çıkmak istediği zaman bu zaruri, zaruri işi için çıkmak istediği zaman gündüz çıkacak, gece değil. Niçin? Çünkü gece çıktığı zaman birçok sarhoş kişiye ne olabilir, efendim, şey olabilir. Ve en temsi, fi ve çıktığı zaman da yani tam yolların ortasında girmeyecek, yürümeyecek, yani yol, yolun kenarında yürüyecek. Çünkü ileride bir hadis gelecek. AİS ÜSTÜS diyor ki kadınlar diyor yol ortasında yürümeleri onların hakları değildir. Yol kenarlarında yürüyecek. Niçin? Ki erkeklere karışmasın. Eğer Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem kadınların yol esnasında erkeklerle karışmayı yasaklıyorsa, Efendim meclislerde, eğitim ve üretim yerlerinde, iş yerlerinde bir arada gel, bir araya gelmek çok daha yasaklamaya daha evladır. <gülüyor> tamam mı? Dûne <gülüyor> vasatihe. yol ortasında yürümeyecek. Yol Li Li'elle tahtanit bir rica. Ki erkeklerle karışık bir arada olmasın. Bu yol esnasında muakkat. Yani kadın çıktığı zaman her şeyden önce gündüz olacak. İkincisi zaruri bir şey olacak. Ay o zaruri olan şey de kimse ona getirmeyecekse, kimse yoksa o zaman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 alıp vereceğin şeyler meşru mudur değil midir? Bu ticaret meşru mudur değil midir? Yani bu iş bu yapacağın iş İslam'da şer'i midir değil midir? Bunları bileceği. E Şer'aideyse bu işi yapmak senin için caiz değildir. Örneğin bakkal açacaksın. Bu bakkal içerisinde Allah'ın haram kıldığı şeyi satmayacaksın. Eğer satacaksan bu ticareti yapmak senin için caiz değildir. Çünkü şen, sen sen şer'i şartlara haiz kalmadın. Aynı şekilde bir kişi dışarı çıktığı zaman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 E, ibadiyelere göre, bunlara göre küf, küfürdür. Ama ehli sünnet ve cemaatın inancına göre küfür değildir. Bunlar masiyettir. Bu masiyet, bu masiyetten tövbe ederse Allah Celle Celaluhu'nu affeder. Ama bu masiyetten tövbe etmeden ve bu masiyetler üzerinde ölürse o Allah katında kalır. Allah dilerse affeder. Dilerse cezasını verir. O Allah'a mahsustur. Kimse Allah Celle Celaluhu kararı hakkında hiç kimse karar alamaz.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 İnşa'a gafara <gülüyor> lahu ve inşa'a azzebehu. Allah'a mahsustur. Evet. Kala <gülüyor> Ezzerkani yine bu hadisin altında. Ezzerkani yine İmam Malik'in mezhebine mensup olan bir alim. Muhaddis ve muhakkik bir alim. Diyor ki bu hadisin altında. La temessut hiber. Bir kadın dışarı çıktığı zaman kesinlikle koku kullanmayacak. Niçin? Erkeklerin şehvetine Ne oluyor? tahrikine sebep oluyor. Yani tabi ki bu diyeceksiniz ki veyahut da birisi diyebiliriz. Yani biz ihtilattan konuşurken neden kokuyu konuşuyoruz? Çünkü demek istiyor ki müellif eğer koku erkeğin şehvetine şehvetinin tahrik edilmesine sebep olacaksa kadınların ve erkeklerin bir araya geldiği zaman erkeklerin ve kadınların şehvetini tahrik etmesi çok çok daha fazla sebep olacak. Dolayısıyla burada kokuyu men ederken Kadınların ve erkeklerin bir ada bulunmak da çok yani engellemek için ve da saklamak çok daha evladır. Burada başımıza geliyor. Efendim? Burada başımıza geliyor yani. Böyle çok koku, ödülü parfüm sıkmış. Tabii canım. Nice Müslüman kadınlar örtülü mörtülü falan filanım koku kullanıyorlar dışarı çıktığı zaman sanki mübarek yatak odasına giriyor sanki. Yani kadın yatak odası, yani kadın kocasına kokus evet. yapar Ki kocası ondan hoşlansın ve devamlı onu sevsin ve onu sevsin, bu bunu sevsin. İki çift bilese bu kadın istediği gibi kocasına süslenebilir, erkek istediği gibi karısına süslenebilir. Erkek dışarı çıktığı zaman koku kullanmakta bir beysi yoktur ama kadın kesinlikle dışarı çıktığı zaman koku kullanmayacak. Ve bundan önceki derslerimize dikkat ediyorsanız bir kadın, Oku sürünürken Mesudu radıyallahu aleyhi ve onunla diyor ki yani git diyor, git diyor bu tekrar banyo yeniden banyo yap, başka elbiselerini değiştir, ondan sonra camiye gitmek istersen git. Bu halinle gidersen Allah ve Resulüne isyan etmiş olursun. Tamam mı? Diyor ki, Az-Zarqani rahimahullah bu hadisin altında diyor ki örneğin diyor, kehulî. Yadur eteruhu. El huli ay ziynet eşyası. Ve bu zinet eşyası diyor dışarıya karşı eseri varsa. Ve husnül melbes aynen İbn Dakiql İbdu ve İbn Hacer Asqayi'nin söylediği gibi ve İbnül Mulekkan'ın söylediği gibi. Aynı şekilde el aynı şeyi söylüyor. Ve husnül melbes, ay cicili bir cili elbiseler renkli menkli falan filan. Tamam mı? Ve zine fâhira ve aşırı bir şekilde zinet eşyası. ister elbise olsun ister başta olsun İster ayak, ayakta olsun, ister ellerde olsun, ister e, üzerinde olsun. Ve aynı şekilde bu kadın dışarı çıktığı zaman kesinlikle erkeklerle bir arada olmayacak. Ay karışık bir şekilde Bu ister nikahı birbirine düşen akrabalar olsun. Yani amcaoğlu gibi, teyzeoğlu gibi, dayoğlu gibi olsun. veya o tabaldız gibi olsun. Tamam mı? İster uzak bir yabancı olsun. Fark etmiyor. Yani bir erkek baldızıyla kesinlikle bir arada oturamaz kesinlikle. Ha içeri girdiği zaman selamünaleyküm aleyküm selam. Enişte hoş geldin. Hoş bulduk. Tamam bitti gitti. Ama yok gelecek oturacak ah ah ih ih kah kah. Bu memle seyredecek. Orada aşk filmleri olacak ve bu baldız ile bu enişte bu o enişte bu baldız bu oğlan ile bu teyzeoğlu ile teyzeoğlu ile de, teyze kızı, dayı oğlu ile de, dayı kızı, amca oğlu ile amca kızı bu sahneleri seyrediyor. bir arada hep seyrediyorlar. Ne bunlar taş mıdır bunlar? Bunlar taş değil ki bunlar. Cansız varlıklar değil ki bunlar. Bunlar şehvet taşıyan insanlardır bunlar. Evli bile olsa bu erkek ile diğer kadın birbirlerinden hoşlanabilir Kocasından hoşlanmadığı bir şey de bu erkekten hoşlanır. Örneğin kocası mesela pek fazla elbise, güzel elbise giymiyor. O mesela eniştesi böyle cicili bir cili elbiseler girdiği zaman böyle kendini süslüyor pusluyor. Yani der ki yani kocam da böyle olsaydı. Ve bakar ki o hareketten dolayı o kadının ve o kızın Gözü o kişide, o erkekte kalabilir. Bu oluyor. Bu olanak olan şeylerdir. İşte bu tür musibetler ve potlar kırılmaması için, olmaması için Allah Celle ve Aleyhisselam ne yapıyorlar? Bu tür şeylere günah e, sebep olacak olan bütün kapıları ne yapıyorlar? Kapatıyorlar. Çünkü bu vesile harama sebep olacak. O zaman harama, harama sebep olacak. Bütün kapıları ne yapmak lazım? Kapatmak lazım İslam'da. Ve ellâ yekûnû fût min mefsede Örneğin yolda giderken bu kadın yol esnasında bir bazılar ona satışacaksa laf atacaksa tamam mı? Veya da birisi mesela el uzatacaksa veya da kendisi başkalarına günahkar olacaksa o zaman bu kadın ne yapamaz? Dışarı çıkamaz. Çıktığı takdirde günahkardır. Hele hele kocasından izin çıkarsa. Bazı kadınlar kocalarından izin almaksızın kocası işe gidiyor, o süsleniyor, püsleniyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor, şuraya gidiyor, buraya geliyor. Bir kadın kocasından izin almaksızın dışarı çıktığı zaman, ayağını dışarı attığı an dönünceye kadar melekler ona beddua ediyorlar. Dönünceye kadar onu laletliyorlar. Ve ileride zamanla bunlar hepsi önümüze gelecek inşallah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 Öbür tarafta diyor ki Hadis Ebu Hurayra radıyallahu taala anhu قال قال رسول sallallahu aleyhi ve sellem أيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا العشاء Buhur nedir? Buhur nedir? Buhur böyle şu anda bazı ağaçlardan çıkan duman var ya böyle yakıyorlar, ateş koyuyorlar altına ondan sonra duman çıkıyor. Bu buhur nedir? Kokuludur. Dolayısıyla bu dumanlı buhur denilen koku ile miskten Gülden falan ha artık o parfümün, kokunun şeyi ne olursa olsun ondan hiçbir fark yoktur. Çünkü o da kokuludur, bu da kokuludur. Dolayısıyla bu tür kokular genelde şehveti tehiceder. ha O zaman kadın bu tür kokuları sadece kime kullanır? Sadece kocasına kullanacak. Örneğin yatsı namazından sonra eve geldiler... Şer'i bir şekilde dışarıya misafirliğe gittiler. Kızları örtülü, hanımı örtülü. Tamam mı? Yani erkeklerin dikkatini çekecek bir elbise giymemiş. Şer'i bir şekilde gidiyor geliyor. Ondan sonra kadın içeride kokusunu sürer. Yüzünü yıkar. Eğer ruj helal bir şeyden yapılmışsak kocasına ruj bile sürebilir. Yani süslenebilmesi için. Ama o ruj Mutlak manada helal bir şeyden olması gerek. Çünkü genelde bu rujlar, bazı parfümler gene biliyorsunuz. Özellikle ruj yani domuz yağından yani domuz yağını katıyorlar ki çünkü bütün yağlar gidiyor illa domuz yağı. Devamlı mesela kadınlar böyle dudaklarını şey yapıyorlar ya çünkü diğer yağlar birkaç defa yaradığı zaman ondan sonra kaybolup gidiyor. İlle domuz yağı. Dolayısıyla genelde ruj nereden geliyor dışarıdan geliyor. Veyahut Allah'tan korkmayan bazı fabrikalar bunları yapıyorlar. Yine dışarıdan özellikle açık saçık ülkeler domuz yağını ithal ediyorlar. Ve bu tür şeyleri yapıyorlar. Ha, o zaman eğer bu ruj şer'an helal değilse kesinlikle kullanmaz. Kocasına bile kullanamaz. Yok helal bir maddeden yapılıyorsa o miqyaş helal bir maddeden yapılıyorsa bir yönden bir sakıncası yoksa kadın istediği şekilde kocasına ne yapabilir? makyaj ziynetlebilir, sürme sürebilir, dudaklarına ruj sürebilir. Mesela pudralar, mutralar bunlar hepsi şer'i ise kocasını yapabilir. Ama bunları yapıp da dışarı çıkması kesinlikle yasaktır. Ve biliyorsunuz yüz avret, yüz avret midir değil midir? Bir kadın yüzüne hiçbir şey sürmeden hiçbir şey sürmeden tabi bir şekilde dışarı çıkmak, çıktığı, çıkmak istediği zaman bazı alimler avrettir bazı alimler avret değildir diyorlar ama mityaj yaparak dışarı çıkmak istediği zaman bütün alimler burada ittifak ediyorlar bir kadın mityaj yaptığı zaman kesinlikle dışarı çıkması o şekilde çıkması haramdır ama hiçbir şey sürmeden yüzünü açabilir mi açmaz mı Alimler arasında ihtilaflıdır. Bazıları açabilir, bazıları açamaz diye söylüyorlar. Ama miktar sürdüğü zaman, kullandığı zaman o miktajlı olan kadın kesinlikle yüzünü dışarıya karşı açamaz. Burada alimler mutafiktirler elhamdülillah. Ve burada Buhari diyor ki bu hadiste demek ki burada buhur bile kullanması nedir Caiz değildir. Ve burada İbn Kayyim rahimehullah bu hadisin altında bu hadisin altında şöyle diyor. Neha şer'u el mar'atu iza haracat ilel mescidi ente tatayyaba avtusiba bahura Tamam Diyor ki <gülüyor> Allah Resulü Aleyhisselatü bir kadın dışarı çıkmak istediği zaman buhür kullanmayı yasakladığı gibi her çeşit kokuyu da yasaklamıştır وَذَلِكَ لِأَنَّهُ ذَرِعَةٌ اِلَمَيْلِ الرِّجَالِ اِلَيْهَا Çünkü niçin? Çünkü diyor bu kokulu şeyleri kullanıp dışarı çıktığı zaman diyor erkekleri kendine cezbeder. Kendine çeker. Niçin? O kokuyu gördüğü zaman erkek ve bundan önceki hadiste ne diyor? Bir kadın koku sürü dışarı çıktığı zaman o kokuyu koklayan her erkekle zina yapmış olur. Allah korusun. Zina ve değil mi? Tabii. وَذَلِكَ لِأَنَّهُ ذَرِيَعَةٌ اِلَمَيْلِ الرِّجَالِ فَاِنَّا رَائِحَتَهَا وَزِينَتَهَا ve ibda mahasinaha ted'u ileha fa amarah an Ey, bu kadın dışarı çıktığı zaman bu zinet eşyalarıyla süslenmesiyle kokularıyla tamam mı kesinlikle nedir caiz nasl ci diyor ki an tahraca tafila ay kokusuz dış elbisesini giyecek zinet eşyasını eşyasını göstermeyecek şekilde yani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 akrabalarıyla aynı nikaha düşen akrabalarıyla dış elbisesini çıkarıyor, karışık oturuyor. Peki ne anladık? Sen bu abayı dışarı çıkarken bunu bu abayı giydin ama geldin burada amcan oğluyla, dayın oğluyla, eniştenle, memleğinle yani nikahı düşen erkeklerle sen o abayı çıkardın. O en zirvede olan zinet eşyanla onların arasında oturdun. Neymiş efendim? Ya akrabayız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 camiye gitmek istediği zaman çünkü kadının kendi evinde namaz kılması camiye gitmekten çok daha evladır. Örneğin bir erkek camide Müslümanlarla beraber cemaatle namaz kıldığı zaman bir rivayete göre 25 bir rivayete göre 27 derece sevap alır. Vacip olmakla beraber. Hem vaciptir gitmesi gerekiyor hem de gittiğinden dolayı Allah Celle Celaluhu bir rivayete göre 25, 25 bir rivayete göre 27, 27 dereceyle ne yapıyor? Mukafatlandırıyor. Kadın Evinde namaz kılıp camiye gitmediği zaman nasıl erkek camide o sevaba nail oluyorsa kadın evinde kılıp camiye gitmediğinden dolayı aynı sevaba nail oluyor. Niçin? Çünkü kadın dışarı çıktığı zaman mutlak manada erkeklerle haşır neşir olacak. Ama bir kadın gitmek istediği zaman bundan önceki dersimizde Haysto Sem diyor ki bir kadın camiye gitmek istediği zaman onlara engel olmayın. Gittiği zaman şer'an gidiyorsa, şer'i bir şekilde gidiyorsa gitsin. Ancak erkeklerle karışık namaz kılmayacak. Erkekler önde, kadınlar arkada. Niçin? Çünkü İslam'da nikah'a birbirine düşen kadınların ve erkeklerin karışık bir şekilde olmaları kesinlikle caiz değildir. Çünkü fitneye sebep oluyorlar birbirlerine. Dolayısıyla eğer ibadet yerlerinde Allah Celle Celal ve Aleyhisselatü Vesselam kadınların ve erkeklerin bir araya gelmesine razı değilse, ibadetin dışında bir araya gelmelerin bir araya gelmemeleri için çok daha nedir çok daha evladır. Ancak diyor gitmek istediği zaman diyor ve entekif halfir Niçin? Erkeklerle karışık olmayacak. Ve allat subha fi's salati izena ba şey. Yani imam kadın hafızdır mesela. İmam namazda Kur'an okuyor. Orada imam hata ettiği zaman kadın ona sesli bir şekilde mesela ona cevap vermeyecek. Yani yanlışını tamir etmeyecek. Ne yapacak? Şu sağ elini sol elinin üstüne ne yapacak? Böyle çalacak. Ne diyorlar buna? Alkış mı diyorlar? Yani kadınla erkekler dilleriyle o imamın hatalarını düzeltecekler. Diyecek ki Sübhanallah eğer rukua Veyahut da sucuda veyahut da bu şişlerde Ama yok. kıraatte ise sesiyle ona ne yapacak? Hafız ise o ayetlerin yanlış olduğunu fark ederse arkasındaki şahıs diliyle ne yapacak? Ayeti hatırlatacak. Ama kadın diliyle ayeti hatırlatamaz. Anlamaz. Ki. Tamam mı? Yok. Sadece. sadece sağ eliyle sol elinin üst tarafına böyle vuracak. Anlamaz ki imam. i̇mam anlamaz ki. Erkekler anlamıyorsa tamam mı? Mesela örneğin İmam beşinci rekata kalkacak. Dört rekat kıldı ama ya o diyor ki ben üç rekat kıldım dördüncüye kalkmıyor. Evet. Halbuki dördüncüsünü kılmış evet. beşinciye kalkıyor. Evet. Evet. Evet. Burada erkekler hiçbirisi fark etmedi. Neden kadın fark etti? Orada kadın demeyecek subhanallah. Niçin? Çünkü kadının sesi o an için oradaki erkeklere ne olabilir? Evet. Fitne sebebi olabilir. Orada bir erkek o kadının sesine ne yapabilir? Şehveti tahrik olabilir. Allah korusun. Onun için Allah Resulü Aleyhisselam kadınların namaz esnasında bile kadınların sesli bir şekilde imamların hatalarını telafi etmeyecek. Ne yapacak? Eliyle telafi edecek. Ey sağ elinin iç avucuyla sol elinin üst eline vuracak. Yani bu şekilde dizlerine vurur diye bir şey ba Bazı bazı şahıslar diyorlar ki dizlerine ama bu hadis altında bütün alimler hadis uleması sağ el sol el üzerine vurulacak. Yani bu şekilde de değil. Yani böyle değil. Hı. Yani tamam. alkış gibi değil de. Alkış gibi değil. Böyle. Sağ elle bu şekilde bu şekilde haber verecek. O zaman imam anlayacak ki bu 5. rekat adak kaktı. Tamam mı? Bu 5. rekata kalktı. O zaman ne yapacak? Oturacak. Erkek varsa o zaman erkek diyecek ki erkekler diyecek ki Kıraatta ise, Kıra ise kadın, kadın eğer e, hafız ise orada erkekler şey yapmıyorsa kadın orada susacak. Orada telafi etmeyecek. Evet. Ve bu şekilde imam çünkü imam e, kasden yapmıyor. Bilmeden yaptığı için bir sakıncası yoktur. Ama birisi onu hatırlatırsa o zaman seviş secde yapması gerekiyor. Evet. ديركي بورضة ابن القيم الجوزي رحمه الله بحديث نالتن ضد ديركي وقال لا تسبح في الصلاة إذا نابها شيء بل تصفق ببطني كفيها على ظهر الأخرى ببطني كفيها أي صل أن أوجيلا اتشيلا صل أن استغرفنا برجاء تمام بل تصفق ببطني كفيها على ظهر الأخرى كل ذلك سد Tamam? Vahimaye vahimaytan, anil mefsede. Bütün bunlar bu şeyler niçin yapılıyor Yani, şerri niçin bunları şey yapmış ki fitneye, şehveti cezbetmeye, günahkar olmasına sebep olacak bu şeyleri engel veyahut da kapatmak için. Niçin kadın sesli sesli demiyor? Subhanallah erkekler gibi. Çünkü bir erkek o namaz esnasında olan bir erkek kadının sesine ne yapabilir fitnesine düşebilir. İşte bu ihtimaldan dolayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem erkekler Subhanallah diyecekler, kadınlar diğer bir eliyle diğer elin üzerine vuracak imamı şey yapacak. Eğer burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada namaz esnasında erkekler camide erkeklerin en arkasının arka tarafında kadınlar durmasını emretmişse ve bu hatalarda da sesli cevap vermeyip eliyle haber vermesini emrediyorsa o zaman kadınların ve erkeklerin bir arada olması tam olmaması veyahut da olması için yasaklamak çok daha evladır. Bir soru mı? mısınız? ilgili. Efendim, Birçok soru var. 35 dakika oldu bir de bir saat tamlayanın sorularla هذا بدقة شنة بحديثي دعنا فالم ديورك جنة حديث أبي هرير رضي الله عنه إمام ابن حبان ربايته بالحديث برح وإمام الباني بحديث صحيحة ديورك ديورك أبو هريرا قال قال رسول الله سبحانه الله وسلم ليس للنساء وسط الطريق طعم أخرجه ابن حبان وقال الألباني رحمه الله في سلسلة الأحديث الصحيحة hadis-i hasen. nisa'i tariq bir kadın dışarı çıkmak istediği zaman yolun ortasında gitmek onun hakkı değildir." Çünkü yol ortasına girdiği zaman ve biliyorsunuz kadınlar çarşılara, pazarlara gittikleri zaman, <gülüyor> hiç kadının omuzuyla erkeğe vuruyor, eliyle vuruyor, bazen kalçalarıyla bile vuruyor. Niçin? Çünkü kalabalık olduğu zaman ister istemez Kadının bazen gösü bile erkeğe sürülebiliyor. Eli sürülebiliyor. Kalçaları sürülebiliyor. Dikkat edin. Yani yol esnasında muakkat bir şekilde Allah Resulü Aleyhisselatü kadınların yolun ortasında girmelerini yapıyor, yasaklıyor. Niçin? Diyor ki ka kadın yolun kenarlarında yürüyecek. Niçin? Erkeklere karışmaması için. Eğer muakkat bir şekilde yolda karışmalarını yasaklıyorsa meclislerde eğitim ve öğretim yerlerinde, iş yerlerinde, Yasaklaması çok daha evladır. Tayip, burada dur, duracak mıyız? Yok. Tabii, konu bittiğinden dolayı, şey, vakit bittiğinden dolayı burada konuya son veriyoruz. İnşallah Rabbim ömür ve sahat verirse, İnşallah bu konuya devam edeceğiz. Hada, alem. ve sallamü aleyhi ve ve ve ve ve ve deyince sorayım. Sağ olun. Hocam, evliliğin ilk 14, 14 yılında diyor, sakal yok idi. Kesiyordu. Ama bir seneye yakın diyor, sakal bırakmış, sakal bırakıyor. Bu konuda da diyor, hanımı aşırı şekilde kocasına tepki gösteriyormuş. Hatta cinsellik konusunda bile sıkıntı yapıyormuş. Ha, hanımın koşunu konuda diyor, Bu soruyu soran erkek midir? Evet. Hmm gizli sormuş diye ben şey diyorum. Hanımın bu konuda diyor eşine ne diyebilir? İslam'a göre alimlerimizin görüşleri nelerdir? Diyor. Psikolojik olarak da diyor tiksiniyor. Hatta dışarıda yani bile. kadın erkeksinden tiksiniyor. Evet. Sakıl bırakmadığından dolayı. Bıraktığı için. Çünkü ha sakıl bıraktığı 14 için. 14 yılında sakal yokmuş. Bir yıla yakın sakal bırakmış adam. Yani evlilikten önce sakallı değildi. Evet. Evet. Sonra sakal bırakmıştı 14 seneden sonra. Kadının da işte bu konuya tepkisi göstermiş hanımı. Yani niçin sakal bırakıyorsun diye. Herhalde Lazı öyle olmuş. anlıyoruz. Razı yani. olmamış. Bu konuda diyor, alimlerimizin görüşleri nedir? Hatta dışarıda bile diyormuş, kocam diyemiyormuş bu yüzden. Sakallı olduğu için. Kadın. Bu benim kocamdır demiyor. Diyemiyormuş. Psikolojik olarak bile etkilenmiş diyor. Ha, azim. Rabbim Celle Celaluhu bize de o kadına da hidayet versin. Tamamdır. Tabii ki sakal sakal bırakmak, bil ittifak. Alimler arasında hiç ihtilaf yok elhamdülillah. Hanefiler, Malikiler, Şafiler, Hanbeliler, hatta Rafziler arasında bile, hatta Yahudiler ve Hristiyanların din şeriatında bile sakal bırakmak vaciptir. Ve dikkat ediyorsanız bütün Resuller sakallıydı. Bütün Nebiler sakallıydı. Allah Celle Celaluhu erkekleri sakallı, kadınları sakalsız yarattı. Niçin kadınları sakalsız yarattı? Ki erkek ondan temettüh etsin diye. Çünkü erkek, erkek Allah Celle Celaluhu fıtratına uygun kıllı yarattı. Kadınları da kılsız yarattı. Bazen bazı erkeklerin yüzünden bazen Allah Celle Celaluhu'nun yarattığı bazı erkeklerin yüzünde kadınlar gibi hiç sakalları yok. Bazı erkekler mesela kafalarında da bazen saçları yoktur. Bu bazen çok nadir olur. Tabii ki Bunda gene Allah Celle, Celle bir hikmeti var. Ama asıl itibariyle erkekler sakallıdır ve kadınlar sakalsızdır. Dolayısıyla kadınlar sakalsız olduğu için kalkıp da bir takma sakal takarsa orada erkeklere benzediğinden dolayı Allah Resulü aleyhissellem onu lanetliyor. Niçin? Çünkü kendini erkeklere benzetiyor. Dolayısıyla bir erkek bir erkek sakalını bırakmak farz olduğu için kadınlara benzemek şartıyla sakalını keserse kadınlara benzediğinden dolayı Allah Resulü sallallahu o erkeği lanetliyor. Onun için Aleyhisselam diyor ki: "La'nallah el-muteşebbehat bir-rical." Erkeklere benzeyen kadınları Allah lanet etsin. Tamam mı? Ve burada erkek Sakalı çıktıktan sonra sakalı bırakmak onun üzerinde nedir? Onun üzerinde vaciptir yani. Sakal bırakmak farzdır vaciptir. Jiletle kestiği zaman en büyük haram kazanmış oluyor. Bir kabzadan aşağı kestiği zaman yine günahkar oluyor ama ciletle kestiği gibi günahkar olmuyor. Çünkü Ali satt ve diyor ki: "Örhul liha ve kushuş şawarib ve khalifu'l müşriklere muhalefet ederek diyor Ali ve selam sakallarınızı bırakınız bıyıklarınızı kesiniz. Diğer bir rivayete erhul liha ve juzu'ş şawarib ve halifü'l mecus. Ey majusilere muhalefet ederek sakallarınızı bırakınız bıyıklarınızı kesiniz. Ve diğer bir hadis-i satta selam diyor ki: "Eğer nehyetküm an şey'in fectenibû." Sizi bir şeyden sakındırırsam ondan kesinlikle sakınınız. Ve amar tukun bir şeyin fe'tu minhum as Size bir şey emredersem onu gücünüz nispetinde yapınız. Çünkü bazı emirler insanın gücü üzerinde olursa ey onu yaşamak için gerçekten gücü yoksa o zaman o şeyden günahkar değildir. Ey Allah onun sorunu tutmuyor. Dolayısıyla burada bu erkek, ay bu kadının kocası. What <gülüyor> Bu kadının kocası. He. Bu kadının kocası eğer hakikaten mesela örneğin öğrenci değildir. Çünkü Türkiye'de öğrenciler sakal bırakması yasaktır. Ve eğer mesela asker değilse, eğer polis değilse çünkü Türkiye'de askerler ve polisler sakal bırakamıyorlar. Tabii ki yani devlet bunu yasakladığı zaman bu şahıs bu vazifeye girmesi için, bu onun için şer'i midir değildir. O ayı tartışılacak ayrı bir meseledir. Bazı alimler diyorlar ki, devlet sorumludur. Bazı alimler diyorlar ki, rızkını başka bir yerde arasın. Çünkü rızkı veren Allah Celle Celaluhu'dur. وَمَنْ يَتَّقِ diyor Allah Celle Celaluhu. Her kim? Hakkıyla Allah'tan korkarak Allah'ın haram kıldığı şeylerden sakınırsa hiç tahmin etmediği bir yerden Allah onu rızıklandırır. Dolayısıyla o erkek, bu erkek eğer hakikaten e, serbest bir meslekte çalışıyorsa, serbest bir meslekte çalışıyorsa ve bu sakalını sakalını da gerçekten Allah'ın emrine uymak için bırakıyorsa, bu sakalı karısı için bunu kesmesi kesinlikle caiz değildir. Çünkü Aleyhisselatü selam diyor ki لَا تَاعَتَ لِمَحْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ Diğer bir rivayette لَا تَاعَتَ لِمَحْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللّٰهِ Ey Allah'a isyan konusunda hiçbir yaratılmışa itaat yoktur. Kadın olur, baba olur, anne olur, kim olursa olsun. Başbakan olur, cumhurbaşkanı olur, patron olur. Mesela adam diyor, bir şirket diyor ki işçi arıyor. Diyor ki ben şu şu şu vasıflarda işçi ve da memur istiyorum. Ama sakalsız ve bıyıksız istiyorum. Müslüman erkek oraya girmemesi lazım. Rızkını başka yerde arar. Ve o kişi gerçekten Allah'tan korkarak o şeye girmezse Allah Celle Celaluhu ondan çok daha hayırlı ve çok daha bereketli bir iş ona nasip eder. Niçin? Çünkü o şeye, işe girmediyse Allah korkusundan dolayı girmeyip ona itaat etmek için girmediyse Allah Celle Celaluhu onu yerde bırakmaz. Tamam mı? Dolayısıyla bu ayet ve hadislere dayanarak bu erkeğin, bu kocanın o kadına itaat etmesi kesinlikle caiz değildir. İkincisi kadın. Kadın da Müslüman olduğundan dolayı Allah'ın emir ve yasaklarına bağlı olduğundan dolayı ey erkeklere bağlı, bu emir ve yasaklar erkekler üzerinde vacip olduğu gibi kadınların da bu emir ve yasaklara uymak onların üzerinde nedir vaciptir. Çünkü kadın Müslüman ise Allah'ın emirlerine uymak mecburiyetindedir. Yok bu Müslüman koca her ne kadar evlen, evlilikten önce sakalsız idiyse de o zaman demek ki o zaman Allah Celle Celaluhu ona nasip etme yani hidayet etmedi. Kendisi veyahut da ben evleneyim şudur öğrenciyim veyahut da memneyim falan filan evlendikten sonra adam Sakalını bıraktıysa o kadın diyemez ki sen niçin önce sakalsızdın şimdi sakal bıraktın. Yok ya sakalını keseceksin ya ben boşanırım. İlle de kadın boşanmak istiyorsa tamam tamam mı mesela ne yapsın o erkek onu boşasın. İlle de kadın boşanmak istiyorsa veyahut da eğer onunla cinsi münasebet yapmak istiyorsa veyahut da bu benim kocamdır sözünü söylemekten utanıyorsa Demek ki kadın da aynı zamanda kibirlidir. Haşlar bu. Ve Allah'a sallallahu aleyhi ve diyor ki bir muslümanda bir miskal zerre kadar kibir olursa cennetin kokusunu bile almaz. Cennetin kokusunu yani en büyük günaha ve da en büyük günahla karşı karşıya gelmiş olur. Niçin? Çünkü kibirleniyor. O zaman bu sakala karşı nedir? Bir tepkisi var. O zaman Aleyhisselatü Vesselam sakallıydı Aleyhisselatü Vesselam'ın karşı da bir tepkisi var. Ebu Bekker, Umar, Nuh, Lut, Musa, İbrahim, Adem bütün bunlar sakallıydı. O zaman bunlara karşı da tepkisi var. Çünkü bu adam Sakarı bırakırken Allah'ın emrine uymak ve Allah'ın emrine itaat etim yasaklarından kaçındığı anda öyle sakallı bırakıyor. Dolayısıyla burada Allah Allah sevgisini kazanmak istiyor. Bu kadın ne yapması gerekiyor? Allah'ın emrine teslim kalmak şartıyla burada kocasının sakalına karışmaması gerekiyor. Şayet ona diyor ki, baskı yapıyor mesela, ya sakalını kesersin ya kesinlikle ben senin yatağına girmem derse bir erkek karısını cimaha çağırdığı zaman, e cinsi muhasebete yatağına çağırıp da kadın ona isticabet etmezse bütün melekler sabaha kadar ona lanet okurlar. Bütün melekler o kadına lanet okurlar. Allahu Akbar. Nasıl olur da bir kadın, bir erkek Allah'ın emirlerini yerine getirip yasaklarından kaçınmak için sakalını bırakıyor, lanet meleklerin lanetine uğramaya tercih ediyor, ama kocasının burada sakalı bırakmakta, bırakmak için engel oluyor. Nasıl oluyor? Bismillah Allahu Akbar. Yani yani bu inanmıyor mu yoksa bu kadın? Yok inanıyor, inancı zayıf ise bazı şahıslar buna nasihat etsinler. Veyahut da kocası sakalla ilgili bazı kitaplar versin ona okusun. Veyahut da alsın ki bu Sahih Bukhari'de mevcut, Büsünün bu Tirmidi'de mevcut, bu hadisleri alsın ona kadına anlatsın. Eğer kendisi anlatmak istediği zaman kadın ondan dinlemiyorsa... Daha başka kadınları ona şey yapsın yani başka kadınları, başka arkadaşların hanımlarına söylesinler, <gülüyor> o kadına nasihat etsinler. Bütün bu nasihatları yaptıktan sonra yine de kadın diyor ki mesela kesinlikle ben sakalın olduğun müddetçe ben senin yatağına girmem derse tek kelimeyle onu boşamakta hiçbir beis yoktur. Allahu şey alem. Ama de... dileyim şu, ben de. dileyim şudur. Allah Celle Celaluhu bana da hidayet versin de. ve bu kız kardeşime de hidayet versin. İnşallah ben Allah'ın izniyle siz de ben de bu iki kardeşimiz için dua edelim. Rabbim Celle Celaluhu şu karı koca arasını bulsun ve şu kadına hakiki bir tövbe nasip etsin ki kocasının bu sakalını kesmeye sebep olmasın. Allah Celle Celaluhu bize de onlara da samimi bir tövbe nasip etsin. Konuyla ilgili diyor hocam. Bıyık, bıyıkları diyor jiletle kesmek Yok. Kesmek. Bıyıkları jiletle kesmek kesinlikle haramdır. Ama makinayla hani bir numara, iki numara makineler var veya da makasla kesmekte bir beys yok. Ama bıyıklara veyahut da şu yanaklar üzerine çıkan kılları kesmek, bazı şahıslar sakallarını şuradan indiriyorlar, buradan kaldırıyorlar. Kesinlikle sakal olduğu gibi bırakılır. Bir kabzadan, bir kabzadan sonra kesmek alimler ihtilafa düşmüşler. Hanbeli fukahası ile hanefi fukahası bir kabzadan sonra kesmek haramdır. Şafiilerde bir kabzadan sonra kesmek caizdir. Çünkü Ebn Umar radıyallahu an, hac ve ömre yapmak istediği zaman saçlarını usturaya vurduktan sonra sakını şöyle tutar. Ondan sonra bir kabzadan sonra olan kılları ne yapıyordu kesiyordu. Ama bu hac ve ömreden sonra. Şimdi bir şahıs sakalını kabzadan aşağı kesmek kesinlikle haramdır. Ama ciletle kesmek gibi haram değildir. Çünkü ciletle kesmek çok daha büyük bir haramdır. Ama bir kabzadan daha aşağı sakalını kesiyorsa yine günahkardır. Ama ciletle kesmek gibi günahkar değildir. Allahu alem.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 hakkında ilgili bütün hadisler mevcuttur. O kitaba müracaat etsin. Allah'ın izniyle bunları görür. Ve da İmam Bukhari'nin e, İmam Bukhari'nin ve da Riyadu Salih, bizzat Riyadu ı Salih'inde var. Tamam mı? Yani Beb, El Muharramat ve El Mekar diye geçer. Oraya baksınlar. Bu konuyla ilgili hadisler mevcuttur. Tamam mı? Yalnız biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim Kur'an-ı Kerim bazı şeyler tafsilatlı bir şekilde değil. Örneğin Allah Celle, Celle diyor ki اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اول الامر منکم diyor <gülüyor> Allah celle celalu. Allah'a, resulüne ve ulü'l emre itaat ediniz. Öbür tarafta mesela Haşr suresinde diyor ki ve ma ataakumur rasul fehuzuhu ve ma nahakum anhu fanteh. Allah Allah resul size neyi getirdiyse onu alın, sizi neden sakındırdıysa ondan sakınınız gibisi Tamam mı? Yani ayetler genelde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 Dolayısıyla kadın olsun, erkek olsun Allah ve Vesselam, Allah Celle Celaluhu ile Allah ve Vesselam bu iki cinsin devamlı el evlenmelerini tavsiye ediyor ki günahkar olmasınlar. Ama yani ille de evli olarak ölsün diye nas yoktur. Evet. evet. Hocam ee, bazı çevre, çevreler her vesileyle İslam aleminin bugünkü perişan haline İslam'ın sebep olduğunu iddia ediyor. Ve bu vesileyle din aleyhinde bulunuyorlar. Bunlara nasıl cevap vermeliyiz? Subhanallah. Eğer İslam derken, İslami kim gönderdi Allah Celle Cel o zaman direkt Allah'a sorumlu tutuyorlar. Yani şu anda yeryüzünde olan bu fitneler, bu musibetler, bu belalar, bu savaşlar, bu şunlar bunlar, o zaman demek istiyor ki burada Allah sorumludur. Haşa, Haşa ve kella. Gerçekten bu doğru değil. Yani bu sözleri bu şekilde sarf etmek doğru değil. Cahilce bir söz. Tabii canım. Aynı, aynı Ama normaldir bilmiyor. Mesela bilmiyorsa biz öğretelim inşallah. Çünkü bilmeyebilir. Evet. Türkiye Türk toplumunda yaşıyor yani bu kadın. ve da Avrupa toplumunda yaşıyor. Yani Kur'an ve sünnetin idare edildiği veyahut da konuşan bir toplumda yaşamıyor ki. Evet. Böyle bir yerde. Çünkü arkadaşlar gerçekten Müslümanlar İslam ülkelerinde <gülüyor> İslam'ı gereği gibi insanlara aktarmıyorlar. Maalesef değil. Aktarmadıkları gibi çıkarlarda bazı şahslar Müslümanları tekfir ederler. Yani tekfirci insanlar kendilerinden başka Müslüman kabul etmeyi herkesi tekfir ediyorlar. Halbuki İslam'ı kimseye sunmamışlar. Yani bu tekfirci kesim İslam'ı insanlara o topluma sunmamakla beraber o, Müslüman, o insanları tekfir ediyorlar. O Müslümanları tekfir ediyorlar. Sen daha önceki biz tekfir şeylerini işledik yani sen hücceti oluşturmadan önce İslam'ı sunmadan önce Allah Celle Celal Aleyhisselatü Vesselam Mekke toplumunda ne yaptı? Hücceti ikame etmek için Resul gönderdi ve bu Resulü müşri, Arap müşriklerine gönderdi dolayısıyla hüccet oluştuktan sonra Aleyhisselatü Vesselam'ın girmeyip inkar edip ayrı bir çizgi edinirse o zaman o kişi kafir olur ama hakikati gördükten sonra Hak ona sunulduktan sonra, hakkın hak olduğunu bildikten sonra hakka uyuyor. Bu tür insanlar da bu tür soruları sordukları zaman genelde bazıları bilmediklerinden sorayı soruyorlar. Bazı şahıslar da kendisi biliyor, mesela kendisi bu sorduğu sorunun cevabını biliyor ama birçok kişi bu sorunun cevabını bilmedikleri için... Başka şahısların da bu sorunun cevabını bilmeleri için bazıları soru soruyorlar. Bazıları da gerçekten bilmedikleri için soruyorlar ve inanıyorum ki bu soruları soran insanlar samimidirler. Rabbim Celle Celaluhu bizi de onları da Kur'an ve Sünnet çerçevesi Aynı içerisinde şey bilinçlendirsin. Tamam yani şöyle kısaca hocam. İslam aleminin diyor bugünkü cehaletini ve geri kalmışlığını bahane ederek İslam'a karşı çıkan çevrelere cevap verebilmemiz için diyor. İslam'ın ilme verdiği önem hakkında biraz bilgi verir misiniz? Şimdi biliyorsunuz ve vesselam hadis-i şerifte sahihane diyor ki talabul ilmi farizatun ala kulli muslim. Talabul ilmi farizatun ala kulli muslim. İlim talep etmek her muslumana nedir? Vaciptir. vaciptir. Ve bu ilim denirken hangi ilim vaciptir? Müslümanın İster erkek olsun, ister kadın olsun 24 saat çerçevesi içerisinde sorumlu olduğu emir ve yasaklardır. İlim budur. Farz ilim budur. Ey farz ilim olan yani farz ayn olan ilim. Mesela bir Müslüman erkek ve Müslüman kadın namaz kılacaklar. Bu namazın rükünlerinin, şartlarının, vaciplerini, sünnetleri üzerine bilmesi üzerine nedir? Vaciptir. Mesela Allah'ın haram kıldığı şeylerin haram olarak bilmesi için bu konuyla ilgili ayetleri ve hadisleri ne yapacak? Öğrenecek. Ki haramları irtikab etmesin. Mesela şirke düşmemesi için şirki bilecek. Vacipleri terk etmemesi için vacipleri bilecek. Ve bu, bunları yine Kur'an-ı Kerim'de bu konuyla ilgili mesela bir kişi Riyazu Salih'ini alırsa bu Riyazu Salih'inde İmam Nevi Allah rahmet etsin bu konuyla ilgili çok böyle her konuyla ilgili öz bir şekilde ayet ve hadisleri getirmiş. İbni Kesir'i alırsa mesela İbni Kesir, Allah rahmet etsin İbni Kesir hem dirayet tefsiridir hem de rivayet tefsiridir. Ey, hem Kur'an'ı Kur'an'la tefsir ediyor ve hadislerle tefsir ediyor. Dolayısıyla bir kişi İbni Kesir'i alıp bu konuları veyahut da bu konulardan haberdar olabilir. Bir kişi mesela et-tergîb ve diye bir kitap var. İmam İmam ıı, <gülüyor> İmam el-Mundiri'nin et-terhîb et-terhîb ve ay Allah celle celalühü haram kıldığı şeylerden dolayı korkutucu olan ayetler ve hadisler. Et-tergîb ay teşvik edici olan, amel için olan ayet ve hadisler. Riyadus Salihin baştan sona kadar tamam mı? Bu konuyla ilgili hep ayet ve hadisler getirmiş. Bir kişinin yanında Riyadus Salihin olsa var ya bütün bu meselelerden haberdar olur. Ve elhamdülillah Riyadus Salihin Türkiye'de nice e, yayınlar taraf yayıncılar tarafından yayınlanmış ve mektebelerde mevcuttur. Ve Riyadus Salihin alındığı zaman çünkü bazı Riyadus Salihin'de bazı zayıf hadisler var. Tahkik edilmiş tahkik edilmiş kitapları alsalar çok daha iyi olur. Örneğin İmam Elbani'nin e, tahkik ettiği bir Riyazu Salihin var mesela. Orada zayıf hadislerin hangi hadislerin zayıf olduğunu orada ne yapıyor beyan ediyor. İmam Elbani rahimehallihine yine targhib ve terhibin bu İmam el-Mundhir'inin kitabını yine orada içinde zayıf hadisler olduğu gibi sahih hadisler var. Bu yani tahkik edilmiş kitapları alsa alınsa çok daha iyi olur. Dolayısıyla Müslüman'ın evinde en azında bir tefsir Ondan sonra sünnetten en azından mesela bir Sahih-i Bukhari veya da bir Sahih-i Muslim veya da bir riyaz Salihin veya da bir At-Targib-i Tehrif. aynı zamanda Aleyhisselatü hayatıyla en azından Aleyhisselatü Vesselam'ın <gülüyor> İbni Kesir'in yazmış olduğu Resuller hakkında, Nebiler ve Resulü hakkında bir kitap var. Bir de Aleyhisselatü sireti var yani hayatı var. Ondan sonra mesela fıkıhla ilgili yine mesela artık hangi mezhebi yaşıyorsa mesela e, okunabilecek kitap tavsiye edebilir. E, Seyyid Sabık'ın yazmış olduğu Fıkh ne diye bir kitap var. İçinde zayıf hadisler var. Bazı mula hazalar var ama hakikaten yani selefi bir çizgede yazılmış ama, ama bazı hadislerde yanılmış. Allah rahmet etsin. E, İmam Elbani yine e, bu hadisle yani bu kitabın içerisinde zayıf hadisler ortaya koymuş ve ayrı bir kitap yazmış. İsmi e, bu eleştirici kitapta ismi eee Allahumma salli alâ nebiyinâ Muhammed e, sellem, e, neydi ismi kitabın ismi ne onuutm İnşallah hatırlarsak söyleyeceğim. Yani böyle tahkikli kitaplara asla çok daha iyi olur. Çünkü yani benim gibi normal bir vatandaş kalkıp da bir sünnet aldığı zaman bu sünnet de hangi hadisin sahih hangi hadisin zayıf olduğunu bilmez. Tamam mı? Bilmediğinden dolayı burada zayıfı da alacak, zayıfı alacak. Dolayısıyla mesela İmam Elbani'nin tashih ettiği sahih-i tirmizi, tirmizi mesela orada zayıf hadisleri ve sahih hadisleri beyan etmiş. Sünen İbi Davud'u Sünen İbn-i Mace'yi, Sünen Nesi'yi E-Nese'yi, ondan Sünen Ebi Davudu, bütün bunları tahkik etmiş İmam Elbani burada zayıfları sahihten ne yapıyor beyan ettiriyor. Bu tür kitaplar alınsa çok. Ama sahih-i Bukhari ile sahih-i bile alsa ve Müslümanın evinde mutlak manada bir Sahih Buhari veyahutta bir Sahih Müslim bulunması gerekiyor. Ve çok ucuzdur. Hatta yani bin lira verse bile yine hiçbir şey vermemiş sayılır. Çünkü bu elzem olan bir kitaptır. Müslümanın evinde bu kitap olması lazım. Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatıyla bir kitap. Mesela İslam tarihinin muhtasarları var. Bir kitap. Tefsirle ilgili, mesela Kur'an tefsirle ilgili bir kitap. Sünnetle ilgili bir kitap. Fıkhla ilgili bir kitap. Bunlar Müslümanın evinde olması gerekiyor. Bunlara müracaat ederse Allah'ın izniyle bütün bunlar ortaya çıkar. Sorular doldu. Sorular doldu. Ee, daha kısa olsa da Muhtasar. He. Ne Ola bir kardeş soru sormuş ama herhalde Azeri biraz kaçmış. Okuyabilirsem. Bir kardeşin diyor zevcesi hanımı internete giriyor ee, ve bu kardeş de diyor zevcesine diyormuş ki girme oraya girme. Kadın da diyormuş ki ben yani girip, erkek karısına söylüyor. Evet. Hmm. Ben girip diyor orada öz bacılarımla da yani kendi kız kardeşlerimle konuşuyorum diyormuş. Bu bu bu kardeşe diyor ne diyebilirsiniz buna? Allah razı olsun. Yani internet biliyorsunuz internette şerri de var, hayrı da var. Dolayısıyla internete girecek olan erkek olsun, kadın olsun, onun masiyette sürükleyecek odalara girmemesi gerekiyor. Ama eğer internette gireceği odalar, şer'i odalar ise gerçekten de İslam'ı İslam'ı öğrenmek için giriyorsa bunda bir sakınca yoktur. Şimdiki bu oda gibi. He, mesela böyle, böyle şeref odalar ders dinliyor mesela çeşit çeşit davetçilerden ama Allah korusun onu erkeği ve kadını masiyete sürükleyecek odalara girmesi kesinlikle caiz değil. Artık kim olursa olsun. Ama masiyete götürmeyecek odalara girmekte alimler diyorlar ki bir veis yoktur. Masiyete götürecek odalara girmek yasaktır İslam'da. Kadının diyor büyük kısmında kıllar çıkıyormuş. Bunları alabilir mi? Yüzdeki kılları vesaire, bunları alabilir mi? Şimdi bu e, kaşlar dışındaki kılların çekilmesi, çekilmemesi konusunda alimler ihtilafa düşmüşler. Bazı alimler yüz konusun, yüzün yüzde olan kılları çekmek aynen kaş, kaşın üst tarafından çekmek gibi caiz değildir diyor. Çünkü Aleyhisselam diyor ki La'anallah anna misat vel mutanam misat kılları çeken ve çektiren Allah lanet etsin diyor Ali isat ve selam ve hadis e, sünen, e, sünenlerde mevcuttur. Dolayısıyla bu bıyıklar gerçekten yani gerçekten böyle siyah gibi çıkıyorsa ve burada kocası bu bıyıklar rahatsız oluyorsa çünkü erkek o karısından ne yapacak? Ondan yani temettü yapacak. Dolayısıyla mesela öpüşlerde bu kadının bıyıkları kocasını rahatsız ediyorsa o zaman o kılları çekmekte bir beyis yoktur. Veya hatta sakalı çıktı mesela. O kıllar çünkü adeten kadın sakalsızdır. Hakikaten de bazı kadınlar buradan böyle e, bayağı kıllar çıkıyor. Dolayısıyla siyahlaşmış veya hatta böyle e, bol kıl çıkmışsa o kılları çekmekte alimler diyorlar ki bir beyis yoktur. Allahu alem. Sonra başka bir şey. Sırtlan av hayvanıdır. Sırtlanı biliyor musun hocam? Sırtlan nedir? Böyle hadi sırtlan çakal, da ba, da ba. çakal gibi böyle. Eee soru neydi? Böyle bir hayvan e, diye bu yani bu hayvan e, sırtlan av av hayvanıdır diye bir hadis var. Bunun yanında diyor azı dişleriyle e, dişleriyle e, kapan hayvanlar Haramdır hakkındaki sahih hadisi nasıl anlamamız lazım? Şimdi biliyorsunuz avcı köpekler var. Biliyorsunuz köpek necis sırasıyla itibarıyla. Evet. Ama bu av için alıştır- alıştırılan köpekler var. Alıştırıyorlar. Bu köpek avcı hayvanı vurduğu zaman o köpek gidiyor. O ha, hayvanı alıyor ve ondan yemiyor. Sadece alıyor, tutuyor çünkü alıştırılmış ve alıyor, sahibine getiriyor. O köpek yani av al köpeği Avcının öldürdüğü hayvanda yerse o zaman o avcının öldürdüğü hayvanı yemek nedir? Caiz değildir. Ama alıştırılmış bir hayvan ise av için ve o hayvanı öldürülen hayvanı o köpek onu alıp sahibine getirdiğinde o necis olmuyor ve avcı ondan faydalanabiliyor. Vallahu alem. <gülüyor> Son soru Fotoğraf haram mı? Elle yapılan resimle makine kamera aynı hükme mi tabi? Evet. Elle yapılan gölge diye yani gölgeye sahip olan fotoğraflar mesela elle yapılan capstan mapstan şu veya ta elle çizilen bu konuda alimler mutafiktiler kesinlikle elle çizilen bütün resimler haramdır. Kalemle. Kalemle veya ta capstan, çimentodan, taştan, matstan şimdiki bu Heykeli. putlar, mutlar heykel cinsinde olan şeyler. Tamam mı? Veya otta elle çizilen canlı, bu canlı canlı hayvanlar olsun, canlı insanlar olsun, bu canlı varlıkları çizmek elle çizmek kesinlikle haramdır. Yalnız şimdiki bu fotoğrafsal, fotoğrafsal makina yani fotoğraf makinesi ve otta cep telefonlarında çekilen fotoğraflarda alimler, çağdaş alimler ihtilafa düşmüşler. Örneğin bazı alimler diyorlar ki, İster fotoğraf makinasında olsun, ister cep telefonda olsun, ister elle çizmek olsun kesinlikle fotoğraf yapmak haramdır. Tamam mı? Ve bu alimlerden, çağdaş alimlerden Öbün Bez, İmam elbani bunlar bu çizgide. Ey fotoğraf makinasıyla bile fotoğraf çekmek haramdır. Ebun Useymi rahimehullah ve onun çizgisinde olan bazı alimler diyorlar ki, fotoğraf makinasıyla çekilen fotoğraflar yani çekmek haram değildir ama o çektiği fotoğrafları albümlerde biriktirmek haramdır. Zaruri fotoğrafların dışında tabi. Örneğin vasika. Vasikalık fotoğraf. Mesela nüfus cüzdanı için, basaport için yani zaruri devletin istediği fotoğraflardan sorumlu değildir. Devlet sorumludur. Bunun dışında hatıra için yapılan veyahutta okul okul icabı yani eğitim icabı okulda verilen derslerde mesela. Diyor ki mesela şu şu şu hayvanı çizeceksin. Veyahut şu şu bir erkek cismi. veya da bir kadın cismi. Veyahut bir kadın resmi gibisi. Bir hayvan resmi. Bunlar elle ve fotoğraf makinesiyle elle dedik ki ittifak var. Elle yapılan her çeşit resimler ittifak var. Bu kesinlikle haramdır. Ama fotoğraf makinesiyle veyahut cep telefonlarıyla İmam İbni İthemin ve onun çizgisinde olan alimler diyorlar ki cep telefonuyla veyahut da fotoğraf makinesiyle çekilen fotoğraf çekmek için böyle elle basmak bundan sorumlu değildir. Bu haram değildir. Ama buradan çıkan fotoğrafları albümlerde biriktirmek haramdır. Çünkü bir evde ister duvarlarda asıl olsun, ister albümlerde olsun fotoğraf biriktirmek, hatıra fotoğrafları veyahut da şunlar bunlar o zaman rahmet melekleri oraya girmez. Ve bununla ilgili Ali Sattar döneminde bir gün Ayşe validemiz radıyallahu teala anhem bir çarçaf aldı. O çarçafta o zamanın fotoğrafını biliyorsun böyle baskı mühür gibi e, keklik meklik böyle kuşlar fotoğrafları yapıyorlarmış. Aleyhisselatü Selam oraya geliyor bakıyor ki asılı çarçaf üstünde resim var. Aleyhisselatü Selam arıyor o çarçafı yırtıyor. Başka bir rivayette e, evde bir köpek var. Küçük köpek yavrusu var. Tamam mı? Hasan ve Hüseyin onlar onunla oynuyorlarmış. Demek ki o zamana kadar yani şey değilmiş yani köpeklerin evlerde olması hakkında e, neyi inmemişti tamam mı ve ondan sonra resimler vardı Cibril aleyhissalatü vesselam, aleyhissalatü vesselam söz vermesine rağmen aleyhissalatü vesselam de evde olduğu için Cibril orada oraya girmedi niçin Çünkü orada bir köpek yavrusu ile işte o asılan o resimler vardı girmedi Aleyhisselatü ve de merak ediyor yani bana söz verdi inecek inmedi merak ediyor sonra dışarı çıkıyor dışarı çıkınca Cibri ve Vesselam'la ona ne yapıyor sen diyor bana söz verdiğin halde gelmedi diyor ki ya Muhammed diyor biz diyor yani melekler bir evde resim ve köpek olduğu zaman diyor girmeyiz diyor işte onun için giremedim diyor orada köpek yavrusu var serinin altında bir köpek yavrusu var bir de işte o çerçeflarda olan resimler işte o an, ondan sonra ve Selam resimleri ne yapıyor? Haramlaştırıyor. Dolayısıyla album içerisinde olsun, duvarlarda asmak olsun kesinlikle fotoğraf, canlı fotoğraf asmak yasaktır. Yani bu fotoğraf ister hayvan fotoğrafı olsun, ister insan fotoğrafı, ister anne fotoğrafı, baba fotoğrafı, amca fotoğrafı, kim olursa olsun. Duvarlarda asmak yasak. Hatıra için çekilen fotoğrafları albumlerde biriktirmek yasak. İmam... Efendim? Bilgisayar gibi hocam. Bilgisayarda mesela. İşte bu bilgisayarda olan fotoğraflar çünkü geçici olduğu için bazı alimler diyorlar ki bunlar asıl itibariyle geçicidir. Bazı alimler bunu haramlaştırıyor. Bazı alimler bunu haramlaştırmıyor. Ama diyorlar ki bilgisayarlarda veya televizyonlarda olacak olan fotoğraflar hakiki fotoğraf olmadığı için ancak kadınlar ve erkekler bu fotoğraflara bakarak fitneye düşeceklerse fotoğrafın haramlığından dolayı değil Şehvete veya fitneye sebep olduğu için haramdır. Bu da anımlar ihtilaf, ihtilafa düşmüşler. Tam mı? Videoları seyretmek, sinemaları seyretmek, bilgisayardaki e, bazı programları seyretmek, bazı filmleri seyretmek, bu bunları seyreden kişiler, mesela dizi filmler, şunlar bunlar, eğer fitneye sebep olacaksa bunları seyretmek ve o tonları oluşturmak caiz değildir. Fitneye sebep olmayacaksa mesela faydalı ise, faydalı programlar ise. Tamam mı? Ve bu faydalı programları seyrederken şehvi arzuları uyandırmayacaksa diyorlar ki alimler bunda bir sakınca yoktur. Ama şehvi arzuları tahrik edeceği dizi filmleri veyahutta programları seyretmek kesinlikle caiz değildir. El mühim konumuza gelelim. Yani fotoğrafla çekmek bazı alimlere göre haramdır bazı alimlere göre haram değildir. Vallahu alem eğer burada kaidemiz neydi? Kaide, alimler bir meselede ihtilaf ettikleri zaman bu ihtilaf da muteber ise en eflalı azimete sarılarak tamam mı? Haram olan haram diyen şahısların görüşüne sarılmak daha evladır. Ama birisi dese ki ben mukallidim. Ben madem ki bunlar fetva cevaz vermişler ben Übün Üthemin'in fetvasına uyarım. Yani cep telefonumla mesela kızımın fotoğrafını çekerim. Ama bunu albuma koymam demekte. O alimi taklit ediyorsa o zaman gerçekten de taklidinde samimi ise inşallah o alimi taklit ettiğinden dolayı çünkü kendisi avamdır mukallittir o zaman sorumlu değildir o imamın verdiği fetvayı fetvadan sorumlu olan o imamdır. Allah'u alem. müsaade birkaç soru sormuş ama Allah'ım saat oldu. Nedir sorular? Biliyorum hocam istersen kısaksa alalım mı? Ben, ben karışmam. Siz size başkana bağlı. Başkan ne diyorsa ben ona bağlayayım. Birinci soru soracağım, taksitli satış haram mı? Taksitli satış yapıyor haram mı? İkincisi, organ bağışı ve nakli caiz mi? Bir de doğada elleri yüze sürmek bir daha mı? Hmm. Üç tane soru. Elleri bir yüze sürmek bir daha Burada alimler alimler arasında ittifak var. Yani ne Ebu Hanife rahimahullah, ne de İmam Şafii, ne de İmam Malik, ne de İmam Ahmet bin Hanbel bu konuyla ilgili sözleri yoktur. Bu sonradan çıkmış bir şeydir. Yani dua, böyle duadan sonra e, dua yaptıktan sonra elini yüzü yüze sürmek bu kesinlikle sünnette yoktur. Neden? Bu bir. Taksitle satış yapmak caiz evet. midir? Değildir. Burada alimler ihtilafa düşmüşler. Özellikle Hanbeliler ve Şafiiler arasında. Hanbeliler diyorlar ki bir vakitte iki fiyat caizdir. İmam Şafii Rahimahullah 10. cüzgisinde olan alimler örneğin İmam Albani gibi İmam Elbani İmam Şafii'nin görüşünün hak bir görüş olduğunu diye söylüyor. Diğer İmam Ahmed bin Hembel'in edindiği görüş ise mesela şu mal, şu cep telefonu peşin peşin fiyatla mesela 100 lira, taksit fiyatla 200 lira. Bu İmam Şafii ile onun çizgisinde olan alimlerinden bu faizdir. İmam Ahmed bin Hembel'in yani İmam Ahmed bin Hanbeli ile onun çizgisinde olan alimler yanında diyor ki bunda bir sakınca yoktur. Tamam mı? yani bu 100 liradır peşin fiyatı 100 taksitlen 200 İmam şafi ile İmam El elbani ve bu çizgide olan alimler diyorlar ki bu faizdir kesinlikle caiz değildir ahmed bin hanbel ve çizgisinde olan alimler burada söylediği arabistan'da bu fetvayı veriyorlar burada bütün alimler bu fetvayı veriyorlar hanbeliler ey bir vakitte iki fiyat olabilir ey peşin fiyat 100 peşin fiyatlarını aldığın zaman 100 lira taksit fiyatla aldığın zaman 200 yüzde han ile diyorlar ki bunda bir sakınca yoktur. Bu da gibi. üçüncü soru neydi? Üçüncüsü organ bağışı ve organ bağışı konusunda yine alimler ihtilafa düşmüşler. Bazı alimler diyorlar ki eğer kişi bağış yaparken diyor ki ben öldükten sonra gözümü Allah rızası için benim gözümü kullanabilirsiniz veyahut da benim elimi veyahut da benim kalbimi veyahut da benim ciğerimi tamam mı? İzin verirse diyorlar ki bazı alimler bu organları kullanmakta bir veis yoktur. Ama kişi diriyken yani ölmeden önce hayattayken kişi kendi organını başkasına bağıştırmak, bağış yapmak istediği zaman ve bu bağıştan dolayı bu organını aldıktan almaktan dolayı eğer ona bir sakınca bir zarar gelecekse o zaman kendine zarar verip başkasına faydalı olacağından dolayı kesinlikle yapmak caiz değildir. Niçin? Çünkü Allah Celle Celaluhu bu vücudu bu organlar üzerinde kurmuş. Dolayısıyla bu or, bu organlardan bir organ eksik olduğu zaman ya da hasta olduğu zaman bütün vücudu ne olur? Has. Bütün vücudu hasta olur. Örneğin bir kişi gözü hasta olduğu zaman ne yapıyor? Hastaneye gidiyor. Hastaneye gitmeyip o gözün hastalığından dolayı kör olursa o kişiyi Allah Celle Celaluhu'ya isyan etmiş olur. Niçin? Çünkü tedavi olmadı. Bir kişiye bir hastalık bulaştığınız zaman mutlak manada tedavi görmesi vaciptir. Olmazsa Allah korusun kendi kendine intihar etmiş olur. Eğer o hastalıktan dolayı ölürse. Örneğin yaralandı. Gidip de bu kan dökülmemesi için bazı önlemler almıyor. Ve kan kaybede, ede, ede, ede adam ölüyor. Dolayısıyla bu adam kendi kendini öldürmüş olur. Tamam mı? Ancak bazı halime diyorlar ki kişi kesinlikle kendi kendisinin malı olmadığı için kişi Allah malıdır. Allah mülküdür. Dolayısıyla Allah Celle Celaluhu'nun musaade etmediği bir organı başkasına bağış yapması caiz değildir. Ve İmam Elbani Rahim Allah şu hadise dayanıyor. Diyor ki kesru azlımil meyyiti ke kesrihi hayyun bir kişi diyor. Tıpkı yani bir ölümün ölünün kemiğini kırmak tıpkı diri iken kılmak gibidir. Dolayısıyla bir kişi kalkıp da ölü olan bir kişinin organını alıp başkasına vermesi hayatta iken nasıl caiz değilse ölümden sonra da caiz değildir diyorlar. Bu bazı hali mesela İmam Elba'nın öğrencilerinden Muhammed İdel Abbas e, Hafizahullah diyor ki eğer diyor bir kişi bağış yapmışsa ama bağış yapmamışsa bir kişi ölüyor ama organlarını bağış yapmıyor. Ve kalkıp bazıları mesela öldükten sonra hastaneler hatta babaz oğlu falan organlarını alıp satıyorlarsa bu kesinlikle caiz değildir. Çünkü o kişinin izni yoktur. Ama bir kişi kendisi vasiyetinde yazıyor diyor ki ben gözlerimi kullanabilirsiniz, kalbimi kullanabilirsiniz, elimi kullanabilirsiniz diye tavsiye ettiyse Muhammed İdil Abbas'ı diyor ki bunda bir sakıncası yoktur. Doğrusu hangisidir? Vallahu alem. O zaman bu mesele daimler ihtilaflıdır. Bazıları diyorlar ki tavsiye yapıyorsa bir sakıncası yoktur bu ölümden sonra. Yani diyor ki ben ölürsem şu şu organlarımı kullanabilirsiniz. Ama hayat esnasında, ey ölmeden önce şu anda bazı şanslar gidiyor, ihtiyacı var gidiyor böbreğini bağış yapıyor. Ondan sonra böbreğini bağış yaptıktan sonra kendisi hastalıklarla karşı karşı geliyor. Kendi kendini tehlikeye sokmuş olur ve böbreğini bağış yaptıktan sonra tek böbrekle bu sefer çeşit çeşit hastalıklarla karşı karşıya geliyor ve bu kişi o zaman Allah'a isyan etmiş oluyor. O zaman kesinlikle kendine zarar verip başkasına faydalı olayım derse caiz değildir. Allahu Alem. Kapatalım hocam. Ben hocam. Sübhaneke Allah'ım. Sübhaneke ve la ilahe ente ve صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اجمعين